Fizilalil Kur'an Tefsiri, Yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi, 7. Bölüm. Çeşitli engeller ve türlü türlü dikenlerle döşenmiş bir yolun meşakkatlerine göğüs germeye hazırlanan vicdanlar için bütün bunlar gerekli unsurlardır. O engelli ve dikenli yol ki, arzular ve istekler orasında burasında pusuya yatmış ve yolcusunun kulaklarında binlerce kışkırtıcı içgüdünün ayartıcı nameleri çınlamaktadır. Bu söylediklerimizi değerlendirirken, uzun insanlık tarihi boyunca ortaya çıkarılmış orucun olumlu organik ve fizyolojik sonuçlarını da göz önünde bulundurmalıyız, gerçi ben dinimin farzlarını ve özellikle ibadetler ile ilgili ilahi direktifleri gözle görülebilir, somut yararlara bağlama eğilimine aslında karşıyım, çünkü bu direktiflerin asıl hikmeti, temel gerekçesi insan denen varlığı yeryüzünde oynayacağı role hazırlamak onu ahiret hayatında kendisi için tasarlanan kemal derecesine doğru ilerletmektir. Böyle olmakla birlikte bu farzlar ve direktifler ile ilgili olarak bilimin ortaya koyduğu ve insan düşüncesinin kabul ettiği faydaları da inkar ettiğim anlamına çekilmemeli bu. Genel olarak bütün farzlarda ve bütün yönlendirici direktiflerde ilahi tasarlayıcılığın, tedbirin, insanın varlığını nasıl gözettiğini gözlediğim ve fark ettiğim için böyle düşünüyorum. Fakat ilahi yükümlülüklerin hikmetini, gerekçesini sadece insan bilgisinin ortaya koyduğu somut yararlara bağlamaktan, bu yükümlülüklerin gerçekleri sırf bu faydalarmış gibi bir saplantıya kapılmaktan kesinlikle kaçınmak gerekir. Çünkü insan bilgisinin alanı dardır, yüce Allah'ın gerek insana ve doğallıkla şu evren bütününe yüklemiş olduğu bütün fonksiyonların hikmetini kavrayacak kapasite ve düzeyde değildir insan aklı. 183 Ey müminler, sizden önceki ümmetleri olduğu gibi günahlardan armasınız diye sayılı günler olarak oruç tutmak size de farz kılındı. 184 içinizden kim hasta ya da yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca sonraki günlerde oruç tutar, oruca dayanamayanların bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir, kim gönüllü olarak bundan daha fazlasını verirse, bu onun için daha hayırlıdır, ayrıca, eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. 185 Ramazan ayı ki, o ayda Kur'an, insanlara yol gösterici, doğru yola iletici, eğri ile doğruyu birbirinden ayredici olarak indirildi, içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçla geçirsin, kim hasta ya da yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca sonraki günlerde oruç tutsun, Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez, bu sayılı günleri tamamlamanızı ve size doğru yolu gösterdi diye kendisini tek bir etmenizi ululuğunu dile getirmenizi ister ola ki ona şükredersiniz Yüce Allah her yükümlülüğün insan nefsi tarafından benimsenip yerine getirilebilmesi için onun itici ve coşturucu desteğine gerek olduğunu, söz konusu yükümlülük ne kadar hikmet ve yarar içerirse içersin onun insan psikolojisi tarafından hoşnutlukla ve yüksünmesiz bir onayla karşılanabilmesi için bu ilahi özendirmenin ne kadar gerekli olduğunu kuşkusuz herkesten iyi bilir. Bundan dolayı oruç yükümlülüğü konusuna müminlere yönelik bu sevimli kendilerine asli niteliklerini hatırlatıcı hitaplar giriyor, bu müşfik seslenişten sonra, Allah'ın indirdiği bütün eski dinlerde de orucun farz kılındığı, bu farzın ilk ve asıl amacının mümin kalpleri takvaya, duyarlılığa, Allah'tan korkmaya ve arınmışlığa hazırlamak olduğu anlatılıyor. Ey müminler, sizden önceki ümmetleri olduğu gibi, günahlardan armasınız diye, size de oruç tutmak farz kılındı. Böylece orucun asıl büyük gayesi meydana çıkmış oluyor, bu büyük amaç takva d i çünkü kalplerde uyanış meydana getirerek Allah'a itaat etmek ve onun rızasına, hoşnutluğuna öncelik tanımak üzere bu ibadetin yapılmasını sağlayan faktör takva dır. Ayrıca günahların, hatta insanın içinden hızla gelip geçen kışkırtmalar biçimindeki günah meyilli duyguların orucu bozmasını, zedelemesini önlemek amacıyla bu kalplerin koruculuğunu üstlenen faktör de takva dır. Bu ayetin seslendiği müminler Yüce Allah katında takvanın ne kadar önemli olduğunu, onun terazisinde ne kadar büyük bir ağırlığa sahip olduğunu iyi bilirler. Bu yüzden takva, onların ruhlarının göz diktiği, özlemle ulaşmak istediği bir amaçtır. İşte oruç, takva amacının bir aracı ve ona götüren bir yoldur. Böylece olduğu içindir ki, bu ayet, takvayı oruç yolu ile yönelebilecekleri aydınlık bir hedef halinde müminlerin gözleri önüne sermektedir. Son cümleciyi tekrarlıyoruz. Ola ki, günahlardan arınırsınız, içinizdeki Allah korkusunu geliştirirsiniz. Sonra oruç yükümlülüğünün sayılı günler ile sınırlı olduğu, buna göre ömür boyu sürecek bir farz ya da yılın bütün günlerini kapsayan korkulacak bir yükümlülük olmadığı belirtiliyor, bunun yanı sıra, hastalar iyileşinceye kadar ve yolcular evlerine dönünceye kadar oruç yükümlülüğünden muaf tutulmuşlardır, bu muafiyetin amacı insanlara kolaylık sağlamaktır. Oruç, sayılı günler olarak farz kılındı, içinizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca sonraki günlerde oruç tutar. Bu ayetin hastalık ve yolculukla ilgili hükmü mutlaktır, sınırlandırılamaz, buna göre her tür hastalık ve her tür yolculuk oruç tutmamaya gerekçe olabilir, yalnız hasta iyileşince ve yolcu evine dönünce tutamadığı günler yerine oruç tutmalıdır. Bu yorum hem bu mutlak ifadeli ayete uygun düşer ve hem de zorluğu ortadan kaldıran, zarara meydan vermeyen genel İslami yaklaşımla bağdaşır, ayetin hükmü hastalığın ağırlığına ya da yolculuğun sıkıntısına bağlanmamıştır, mutlak anlamda hastalıktan ve yolculuktan söz edilmiş ve insanlar için zorluk değil, kolaylık istendiği gerekçesi vurgulanmıştır. Biz, Yüce Allah'ın, oruç tutmama muafiyetini mutlak anlamda hastalığa ve yolculuğa bağlamasının bütün hikmetlerini bilemeyiz, yolculukta ve hastalıkta sırf Yüce Allah'ın bildiği ve insanların bilmediği, dikkate alınması gereken daha başka özellikler bulunabilir, belki bu durumlarda hemen ortaya çıkmayan veya insanın dikkati dışında kalan başka sıkıntılar, zorluklar vardır, eğer Yüce Allah belirli bir hükmün gerekçesi açıklamadı ise biz ona aklımız sıra bazı sebepler yakıştırarak yorum getiremeyiz. Bunun yerine, hikmeti bizim için gizli kalsa da söz konusu hükme noktası noktasına uyarız. Çünkü o hükmün arkasında mutlaka bir hikmet vardır. Bizim o hikmeti mutlaka kavramamız şart değildir. Geride şu mesele kalıyor, eğer muafiyetlerden noktası noktasına yararlanmayı savunursak, bu durumun kolaylık ve ruhsat düşkünlerini aşırı derecede kolaycılığa sürükleyeceği ve bunun sonucu olarak en ufak bir sebep yüzünden ibadetleri ihmal etmeye yol açacağı ileri sürülebilir, nitekim bu ihtimal fıkıh bilginlerini bu konuda işi sıkı tutmaya ve çeşitli şartlar ileri sürmeye sevk etmiştir. Fakat şahsi inancıma göre bu ihtimal Kur'an-ı Kerim'in sınırlandırmadığı bir hükmü kayıtlara bağlamaya kalkışmayı haklı gösteremez. Çünkü din insanları Allah'a itaat ettirmek için zincirlerle bağlayıp sürüklemez. Benimsenen yol takva dır. Bu ibadetlerin amacı özellikle ve yalnızca takva dır. Allah korkusudur. Buna göre dinin herhangi bir farzından kolaylık ve ruhsat ilkesi perdesi arkas kaytaran kimse de zaten başlangıçta hayır yok demektir, çünkü bu durumda farzı yerine getirmenin ilk amacı gerçekleşmez. Ayrıca, bu din Yüce Allah'ın dinidir, insanların dini değil, Yüce Allah bu dinin dengeli bir gelişimini sağlamak için nerede kolaylık tanıyıp hangi durumlarda zora başvurması gerektiğini herkesten daha iyi bilir, bu açıdan bakıldığında, herhangi bir konuda kolaylık gösterilmişse, bu, kolaylık gösterilmeden bazı faydaların sağlanamayacağından dolayıdır, bundan dolayı Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, az sabına yüce Allah'ın kendilerine tanımış olduğu kolaylıklardan yararlanmalarını emretmiştir. Diyelim ki, insanların herhangi bir kuşağı bozuldu, yoldan çıktı, bu insanların düzeltilmeleri, ıslah edilmeleri, bazı dini hükümleri ağırlaştırarak olmaz, bu ancak onları doğru bir eğitimden geçirmek suretiyle kalplerini düzelterek ve ruhlarında takva duygusunu canlandırarak mümkün olabilir, diyelim ki, insanlar arası ilişkileri düzenleyen hükümlerde, muamelatta, sıkı bir tutum benimsemek, insanların bozuk dönemlerinde, caydırıcı ve bahanelerin yolunu tıkayıcı ve olumlu bir çözüm şeklidir. Fakat o alanda bu metot geçerli olsa bile ibadet amaçlı hareketlerde durum farklıdır. Çünkü ibadet amaçlı hareketler, hesabı Allah ile kul arasında kalan konulardır. Bunlar insanlar arası ilişkileri düzenleyen meseleler gibi doğrudan doğruya kamu yararını ilgilendirmezler. Kamu yararını yakından ilgilendiren hükümlerde dış görünüyorlar göz önüne alındığı halde, ibadetlerde, bunlar takva temeline dayanmadıkça, dış görünüş hiçbir işe yaramaz, kalplerde takva bulununca hiç kimse yerine getirmesi gereken farzdan kaçmaz, kolaylık ilkesini sadece gönül huzuru duyduğu, daha yararlı olduğunu düşündüğü durumlarda uygular, ancak bu yolla Allah'ın emrine uyacağı kanısına varırsa karşılaştığı görevin muafiyetli şıkkından yararlanır. Buna karşılık ibadetler ile ilgili hükümlerde genel olarak ağırlaştırıcı bir tutum benimsemek ya da Kur'an-ı Kerim'in tanıdığı kolaylıklardan bazı kısıntılar yapma ilimine yönelmek, zaten dini görevlerini zora koşmaya meraklı olanlara yeni bir takım zorluklar getirebilir, fakat kaytarıcıları yola getirme konusunda önemli bir fayda sağlamaz. Durum ne olursa olsun, işin en doğrusu her konuyu, her meseleyi yüce Allah'ın iste, yine uygun olarak ele almamız, onu Allah'ın murat ettiği şekilde benimsememizdir. Çünkü o, gerek kolaylıkların gerekse zorlamaların arkasında bulunan kısa ve uzun vadeli yararları bizden daha iyi bilir ve daha isabetli biçimde belirler, bu alandaki sözlerin özü. Budur. Şimdi de yolculuk durumu konusundaki değişik örnekler ile ilgili birkaç hadisi ve Peygamberimizin uygulamasını gösteren bazı belgeleri inceleyelim. Bu durumların bazılarında Peygamberimizin Müslümanları oruç tutmamaya özendirdiğini, yönlendirdiğini, bazılarında da oruç tutmaya herhangi bir yasak getirmediğini göreceğiz. Bu örnekler bir bütün halinde incelendiği takdirde ilk Müslümanların bu meseleyi nasıl algılamış oldu? anlamamıza, son dönem fıkıh bilginlerinin elinde dini hükümler karmaşık bir niteliğe bürünmeden önce onların bu meseleye nasıl baktıklarını belirlememize yardım edecek özelliktedirler, kuşkusuz, sözünü ettiğimiz ilk Müslümanların uygulaması daha canlı, fıkıh araştırmalarına göre İslam'ın özüne ve karakterine daha bağlı ve uyumludur, bu inanç sistemi ve onun karakteri ile ne oranda iç içe yaşanır, onların havası ne kadar çok teneffüs edilirse kalplerimizde daha canlı bir haz duygusu meydana getirecekleri kuşkusuzdur. Bir sahabilerden Cabir'in, Allah ondan razı olsun, bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz Fetih yılının Ramazan ayında Mekke seferine çıkmıştı, kura Ganim denilen yere kadar oruç tutmuştu, yanındakiler de oruçluydular, burada bir maşraba su istedi ve su dolu maşrabayı herkesin göreceği biçimde havaya kaldırdıktan sonra içti, bir süre sonra kendisine, bazıları yine de oruç tutmaya devam ettiler, denildi bunun üzerine Peygamberimiz, onlar asidirler, onlar asidirler buyurdu, Müslim, Tirmizi 59. İki sahabilerden Hazreti Enes, Allah ondan razı olsun, diyor ki, Bir defasında Peygamber Efendimiz ile birlikte yolculuk yapıyorduk, kimimiz oruçlu, kimimiz oruçsuz idi, sıcak bir günde bir yerde konaklamıştık, gölgeden en çok faydalanan, yanında cübbesi olanlarımızdı, Kimimiz de ellerimizi siper ederek güneşten korunuyorduk, oruçlular halsiz düşmüştü, bu yüzden bir süre sonra oruçsuzlar kalktılar, çadırları kurdular ve binek hayvanlarına su verdiler, bunun üzerine peygamberimiz, bugün sevabı, oruçsuzlar götürdü, buyurdu, Buhari, Müslim, Nesey. Üç sahabilerden Hazreti Cabir, Allah ondan razı olsun, diyor ki, bir defasında Peygamber Efendimiz bir yolculukta idi, bir ara yol arkadaşlarından birinin etrafında diğerlerinin toplandığını ve kendisini gölge altına aldıklarını gördü. Peygamberimiz, nesi var, diye sorunca arkadaşları, adam oruçlu, diye cevap verdiler. Bunun üzerine, yolculukta oruç tutmak, birin, iyi Müslüman olmanın ve ihsanın gereklerinden değildir, dedi, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesey, Malik. Dört sahabilerden Amrb, Umeyye Dameri, Allah ondan razı olsun, diyor ki, bir yolculuk sonrasında Peygamberimizin yanma gitmiştim, bana, ya Ebu Umeyye, yemeğe kal, dedi, ben de kendisine, ya Resulallah, ben oruçluyum, diye cevap verdim, bunun üzerine bana, o halde sana yolcunun durumu hakkında bilgi vereyim, Yüce Allah, yolcuyu oruç tutmaktan ve namazın yarısından muaf tutmuştur, şeklinde buyurdu, Nese 5. Abdullah B. K. B. Malık oğullarından sahabi Enes B. Malik'in Allah ondan razı olsun bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Yüce Allah, yolcudan namazın yarısını düşürdü, onu oruç tutmaktan da muaf tuttu, ayrıca çocuklarına zarar geleceğinden korkan emzikli ve hamile kadınları da oruçtan muaf tuttu, eshabus Sünen. Altı Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe, Allah ondan razı olsun, diyor ki, çok oruç tutmakla tanınan, başka bir rivayete göre oruç tutmaya dayanıklı bir kimse olan Hamza B. Amr. Eslemi bir defasında peygamberimize, salat ve selam üzerine olsun, yolculuk sırasında oruç tutulup tutulmayacağını sordu, peygamberimiz kendisine, istersen tut istersen tutma, diye cevap verdi, Buhari, Müslim, Ebu Da Davud, Tirmizi, Nesey, Malik. Yedi sahabilerden Enes B. Malık, Allah ondan razı olsun, diyor ki. Bir defasında Peygamberimiz ile birlikte, yolculukta, idik, kimimiz oruçlu, kimimiz ise oruçsuzduk, ne oruçlular oruçsuzları ayıplıyor ve ne de oruçsuzlar oruçluları ayıplıyordu, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Malik. 8 sahabilerden Ebu Derda Allah ondan razı olsun diyor ki Bir defasında Ramazan ayının çok sıcak bir günü Peygamberimiz ile birlikte yolculuğa çıkmıştık. Öyle sıcak var ki her birimiz sıcaktan korunmak için elini başına kapatıyordu. Aramızda Peygamberimiz ile Abdullah b. Revaha'dan başka hiç oruçlu yoktu. Buhari, Müslim, Ebu Davud. 9 Muhammed b. Ka'b Ka diyor ki bir Ramazan ayında Enes B. Mali'yi ziyaret etmeye gitmiştim, bir yolculuğa çıkmak üzereydi, binek hayvanı hazırlanmış, kendisi de yolculuk kıyafetini giymişti, bu sırada yemek getirdi ve yedi, kendisine, bu yaptığın sünnet midir, diye sordum, bana, evet, cevabını verdi, arkasından binek hayvanının sırtına atladı, tirmizi. 10- Ubeyt B. Kübeyr diyor ki, bir defasında Ramazan'da Peygamberimizin sahabelerinden Ebu Basra Gıfari ile birlikte Fustat Limanı'nda demirlemiş bir gemide bulunuyorduk, bir arayanımdan ayrıldı, az sonra önüne yemeğini getirdiler, bana da, yaklaş buyur, dedi, kendisine, mutfaklarında yemek pişirilmediği için bacaları tütmeyen, evleri görmüyor musun, dedim, bana, yoksa sen Peygamberimizin sünnetine yan mı çiziyorsun, diye cevap verdi, arkası yemek yemeye başladı ben de onunla birlikte yedim Ebu Davud 11 Mansur I kelbi diyor ki bir Ramazan ayında sahabilerden Dhiye B, Halife Dımeşke bağlı bir köyden Fusta'da bağlı Akabe köyü ile aynı uzaklıkta, yani 3 mil mesafede bulunan bir köye doğru yola çıkmıştı, yolda orucunu bozdu, kendisi ile birlikte birçok yol arkadaşı da oruçlarını bozdu, fakat geride kalanlar bozmak istemediler, Dhiye, köyüne dönünce, vallahi, bugün öyle bir olay gördüm ki, öyle bir şey göreceğimi hiç sanmazdı. Bazı adamlar peygamberimizin ve onun sahabilerinin yolundan saptılar, ya Rabbi artık canımı al da huzuruna geleyim diye dua etti. Okuduğumuz bu hadisler tümüyle yolculukta hoşgörü ve kolaylık içinde oruç tutmama muafiyetinin benimsendiğine, bu muafiyete uymanın tercih edildiğine, özellikle son iki hadisin gösterdiği gibi bu kolaylıktan yararlanmak için yolculuğun sıkıntılı olmasının şart koşulmadığını işaret ediyorlar. Bu arada bu hadislerin sekizincisi, bir defasında sıkıntılı bir yolculukta sadece Peygamberimiz ile Abdullah B. Revahan oruçlu olduklarını kanıtlıyor. Çünkü Peygamberimiz, zaman zaman bazı kendine özgü ibadetler yapardı ve bunlardan sahabeleri muaf tutardı. Mesela sürekli oruç tutmayı sahabelere yasakladığı halde kendisinin ara sıra aralıksız oruç tuttuğu olmuştu. Sahabeler kendisine bunun sebebini sorduklarında şöyle buyurdu. Ben sizin gibi değilim, ben sürekli oruçlu kalıyorum ama Rabbim beni doyuruyor ve içiriyor, Buhari, Müslim. Bu hadislerin birincisi, Peygamberimizin yolculukta orucunu bozduğunu ve oruçlarını bozmayan yol arkadaşlarından onlar asidirler, onlar asidirler diye söz ettiğini belgeliyor. Bu hadisin tarihi öbürlerinden daha sonradır. Mekke'nin fethedildiği yıl ile eş zamanlıdır. Buna göre bu hadis, öbürlerinden daha yeni olduğu gibi tercih edilen istikameti daha açık biçimde göstermektedir. Bu değişik durumlar toplu olarak değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuç şudur, burada, her biri belirli bir yönlendirme gerektiren değişik pratik durumlar göz önüne alınıyor, tek bir genel konu ile ilgili oldukları halde farklı yönlendirmeler içerdiklerini gördüğümüz her hadiste bu kural geçerlidir, demek ki, Peygamber Efendimiz, salat ve selam üzerine olsun, Müslümanları eğitiyor, olayların gelişimine göre tavır belirliyor ve hiç bir zaman donmuş kalıplara hapsolmuyordu. Yolculuk sırasındaki oruç meselesinde zihnimizde beliren nihai eğilim bu durumda oruç tutmamanın daha uygun olduğu ve bu muafiyetin yolculuğun fiilen sıkıntılı olması şartı ile sınırlı olmadığı şeklindedir. Hastalık durumunda oruç tutmama meselesine gelince, bu konuda fıkı alimlerinin görüşlerinin dışında bir delile rastlamadım. Öyle anlaşılıyor ki, bu hüküm hastalık niteliğini taşıyan bütün durumlar için mutlak olarak geçerli hastalığın türü, derecesi ve ağırlaşma tehlikesinin bulunup bulunmaması bu hükmü sınırlamaz, yalnız, gerek yolculukta ve gerekse hastalık sırasında oruçsuz geçirilecek günlerin, daha sonra gününe gün kaza edilmeleri gerekir, İslam alimleri arasında geçerli sayılan görüşe göre bu kaza oruçları kesintisiz olmak zorunda değildir, aralıklı olarak da tutulabilir. Bu açıklamayı fıkıh tartışmalarının ayrıntılarına dalmak için yapmış değilim, maksadım, ibadet amaçlı davranışlara yönelik bakış tarzı ile ilgili temel kuralı yerine oturtmak, bu davranışlar ile onlar tarafından uyandırılması gereken belirli bilinç hali arasındaki sıkı ilişkiyi vurgulamaktır. İbadet amaçlı davranışların başta gelen amacı, bu bilinç hali olduğu gibi, ibadeti yapan kimsenin davranışını yönlendirecek olan, onun duygu ve vicdanının eğitiminde, ibadeti iyi bir şekilde yapmasında ve pratik hayattaki davranışlarının arzu edilen niteliği taşımasında birinci dereceli dayanak noktası da bu bilinç halidir. Bunun yanı sıra diğer bir amaç da şudur, bizim bu dini yüce Allah'ın iradesi doğrultusunda tam bir teslimiyet ve takva duygusu içinde hareket ederek, hükümlerin katı ya da ruhsatlı olup olmadığına bakmaksızın Allah'ın hikmetinden emin olmuş bir ruh hali ve sağlam bir bilincin kontrolünde benimsememiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Şimdi yukarıdaki ayetin devamını okuyalım. Oruca dayanamayanların, ancak zorlukla oruç tutabilenlerin, bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir, kim gönüllü olarak fazlasını verirse bu onun için daha hayırlıdır, ayrıca eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Başlangıçta oruç tutma yükümlülüğü Müslümanlara zor gelmişti, oruç, hicretin ikinci yılında ve cihadın farz kılınışından az önce farz kılınmıştı, bunun için Yüce Allah oruç tutamayanlara, ayetin ifadesiyle, ancak zorlukla oruç tutabilenlere, bu konuda kolaylık, ruhsat, tanımıştır, bu kolaylık, tutamadığı günlere bedel olarak bir yoksulu doyurmak şartıyla tanınmıştır arkasından böylelerini, yoksullara yemek verme konusunda bu zorunlu miktardan daha fazlasını yapmaya mutlak anlamlı bir ifade ile teşvik etmiştir. Yani bu fazladan yemek verme, hem fidye dışında tutulan bir bağış olarak hem de verilecek fidyenin miktarını fazla tutarak olabilir. Mesela oruç tutulmayan her Ramazan günü karşılığında bir yoksul yerine iki, üç ya da daha çok sayıda yoksula yemek verilebilir. Ayetin o cümleciğini tekrarlıyoruz. Kim gönüllü olarak bundan daha fazlasını verirse bu onun için daha hayırlıdır. Daha sonra yolculuk ve hastalık dışında kalan bu muafiyetli durumlarda sıkıntılarına rağmen oruç tutmanın tercih edilmesi özendirilmiştir, ayetin o cümleciğini de tekrarlayalım. Ayrıca eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Yani, eğer bu durumda oruç tutmanın içerdiği hayrı, yararı bilirseniz, takdir edebilirsiniz. Bu özendirici ifade orucun irade eğitimini sağlayıcı, dayanma gücünü geliştirici ve yüce Allah'a ibadet etmeyi şahsi rahata tercih ettirici fonksiyonuna dikkatimizi çekiyor ki, bunların hepsi İslami eğitimin Müslümanlara kazandırmak istediği unsurlardır. Yine bu orucun, hastalar dışında kalan kimseler için taşıdığı sağlıkla ilgili avantajların oruç tutarken zorluk duyanlar için bile geçerli olduğuna da dikkatlerimizi çekmektedir. Yorumu nasıl yapılırsa yapılsın, bu ilahi direktif, sağlığı yerinde ve yolcu olmayan Müslümanlardan oruç tutmayıp karşılığında fidye verme kolaylığının kaldırılmasına hazırlık ve mutlak anlamda oruç tutmanın farz olduğunu vurgulama özelliği taşır, nitekim daha sonraki ayette bu husus belirtiliyor. Bu kolaylık hükmü, sadece orucun bitkin düşüreceği ve tutamadığı günleri ileride kaza edebilecek bir duruma geleceği bekletiyor meyen aşırı yaşlılar için geçerli kalmıştır. Nitekim İmam-ı Malik'in I'm bildirdiğine göre sahabilerden Hazreti Enes oruç tutamayacak derecede yaşlanınca oruç tutmayarak yerine fidye vermişti. Sahabilerden Abdullah B. Abbas, Allah onlardan razı olsun, bu konuda, bu hüküm, yürürlükten kaldırılmadı, nesedilmedi. oruç tutamayacak derecede yaşlanmış erkek ve kadınlar hakkında geçerlidir. Böyleleri oruçsuz geçirdikleri her Ramazan günü yerine bir yoksulu doyururlar diyor, İbni Ebu Leyla da, bir Ramazan günü atayı ziyaret ettim, yanına girdiğimde yemek yiyordu dedikten sonra sözlerine şunları ekliyor, Abdullah B. Abbas, bir sonraki ayetin, bu ayetin hükmünü yürürlükten kaldırdığını, bu durumda bu kolaylığın sadece aşırı yaşlılar için geçerliliğini sürdürdüğünü, bu tür yaşlıların istedikleri takdirde oruçsuz geçecek her günleri için bir yoksul doyurarak farz orucu tutmayan bileceklerini söylemişti. Şurası açıktır ki içinizden kim o aya erişirse onu oruçla geçirsin şeklindeki bir sonraki ayet sağlığı yerinde ve yolcu olmayan kimseler için kolaylık hükmünün yürürlükte olmadığını kanıtlamaktadır. Sağlığı yerinde ve yolcu olmayan kimseleri, bu farzı yerine getirmeye özendiren bir başka gerekçe de şudur, bu oruç, içinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan ayında tutulacaktır. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirilmesi de ya bu kitabın bu ayda inmeye başlaması veya büyük bir çoğunluğunun bu ayda inmiş olması anlamındadır. Oysa Kur'an, bu ölümsüz ümmeti karanlıktan aydınlığa çıkaran, ona bu orijinal yapısı kazandırmış, olan, onun endişe dolu hayatını güvene dönüştüren, yeryüzüne egemen olmasını sağlayan, daha önce bir hiç olduğu halde kendisine ümmet olmanın temel dayanaklarını bağışlayan bir kitaptır. O temel dayanaklar ki, eğer ortadan kalkarlarsa bu ümmet ne ümmet olarak kalabilir, ne yeryüzünde yeri olabilir ve ne de göklerde adı geçebilir, Kur'an-ı Kerim'in sağladığı bu nimetin gerektirdiği şükrün asgari derecesi, bu kitabın indiği ayda oruç tutmaktır. Ramazan ayı ki, o ayda Kur'an, insanlara yol gösterici, doğru yolu belirtici, eğri ile doğruyu birbirinden ayır dedici olarak indirildi, İçinizden kim bu aya erişirse onu oruçla geçirsin, kim hasta ya da yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca sonraki günlerde oruç tutsun. Az önce değindiğimiz gibi, aşırı yaşlı erkek ve kadınlar dışında kalan sağlıklı ve yolcu olmayan kimseler hakkında fidye vererek oruç tutmama kolaylığını yürürlükten kaldıran, emredici ayet, bu ayettir, ayetin ilgili cümlesini tekrarlayalım. Kim bu aya erişirse onu oruçla geçirsin. Yani, kim yolcu olmayarak bu aya erişirse, ya da, kim bu ayın hilal, ini görürse, Ramazan hilalinin görüldüğünden başka bir yolla emin olan kimse Ramazan süresince oruç tutma zorunluluğu açısından tıpkı bu hilali gözüyle görmüş kimse gibidir. Bu hüküm genel olduğu için, arkadan gelen cümlede hasta ve yolcu olanların bu hükmün dışında tutulacağı, bu genel hükümden müstesna oldukları belirtiliyor. Kim hasta ya da yolcu olursa tutmadığı günler sayısınca sonraki günlerde oruç tutsun. Ayetin devamında oruç farzını teşvik eden üçüncü bir gerekçe sunulmakta, bunun sıra hem yükümlülüklerde ve hem de kolaylıklarda beliren ilahi merhamet vurgulanmaktadır. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu ilke, bu inanç sisteminin bütün yükümlülükleri için geçerli olan büyük bir kuraldır. Bu yükümlülükler kolaylık amacını gözetirler, zorluk taşımazlar. Bu inanç sistemi, kendisinden haz duyan kalplere hayatın tüm yönlerini kolay ve yumuşak tarafından almayı aşılar. Müslümanın vicdanına zorlamaya ve karmaşıklığa yer vermeyen, kendine has bir sadelik, müsamahakarlık damgası basar. Bu sadelik ve kolaylık eşliğinde bütün yükümlülükler, bütün farzlar ve hayatın bütün yorucu faaliyetleri suyun akışı, ağaç fidanının büyümesi gibi rahatlık, güven ve hoşnutluk içinde yerine getirilir, yine bu sadelik ve zorlamasızlık duygusu da Yüce Allah'ın rahmeti ve mümin kulları için zorluk değil, kolaylık dilediği gerçeği üzerine sürekli bir bilinç geliştirir. Yolcuya ve hastaya Ramazan'dan sonraki günlerde eksik kalan günlerin orucunu tutma imkanı tanındı, böylece zor duruma düşen bu kimselere Ramazan günlerini tamamlama fırsatı verilmiş oldu, bu durumda onlar için sevap kaybı da söz konusu değildir. Yıldız bu sayılı günleri tamamlayasınız diye. Bu şekildeki oruç, Yüce Allah'ı tekbir etmeyi, O'nun ululuğunu dile getirmeyi ve şükretmeyi gerektiren bir nimettir. Sizi doğru yola ilettiğinden dolayı kendisini tekbir etmenizi, ululuğunu dile getirmenizi ister, ola ki, O'na şükredersiniz. Bu farzın gayelerinden biri de budur, yani müminlerin, Yüce Allah tarafından kendilerine bağışlanmış olan hidayetin, doğru yol bilincinin, değerini takdir etmeleri, bilmeleri, müminler kalplerinin günah işleme düşüncesinden ve organlarının bu günahları işlemekten uzak tutulduğu, aynı zamanda somut, gözle görülür derecede hidayet bilinci ile donanmış bulundukları oruç döneminde, diğer herhangi bir dönemden daha güçlü bir şekilde bu duyguyu içlerinde hissederek bu hidayet bağışına karşılık Allah'ın ululuğunu dile getirme, onun bu nimetine karşılık şükretme, bu ibadet yolu ile kalplerini onun dergahına sığındırma ihtiyacını duyarlar, oruçtan bahseden daha önceki ayetin sonunda buyurulduğu gibi, ola ki, Allah'tan sakınırlar, takva sahibi olurlar. İşte bedenlere ve ruhlara zor gibi gelen bu yükümlülüğün yansıttığı ilahi nimet böylece meydana çıkıyor, onunla güdülen eğiticilik amacı, bu ümmetin gerçekleştirmek üzere ortaya çıkarıldığı büyük role hazırlama gayesi belirginleşiyor, bu büyük rolün takva güvencesi, ilahi koruma ve vicdan duyarlılığı içinde yerine getirilmesinin yolu açılıyor. Bu ayetler demetinin akışı içinde orucun süresi, yiyip içme ile yemekten ve içmekten kesilmenin başlangıç ve sonu ile ilgili hükümlerin ayrıntılarına geçilmeden önce insan psikolojisinin derinliklerine ve duygular aleminin gizliliklerine şaşırtıcı bir projektör yansıtıldığını görüyoruz. Oruç tutarken çekilen sıkıntının özlenen, sevimli ve eksiksiz karşılığını, Yüce Allah tarafından hüsnü kabul görmenin göstergesi olarak bekletilmeden gelen ödül ile karşılaşıyoruz, söz konusu karşılığı ve ödülü Yüce Allah'ın yakınlığını kazanmakta, onun kulun duasını kabul edişinde buluyoruz, bu karşılığın ve bu ödülün müjdesini aşağıdaki neredeyse ışık saçacak derecede parıltılı ve müşfik kelimeler tasvir ediyor. 186 eğer kullarım sana benden sorarlarsa onlara de ki, ben kendilerine yakınım, bana dua edenin duasını, dua edince, kabul ederim, o halde onlar da benim çağrımı olumlu karşılık vererek bana iman etsinler ki, doğru yolu bulsunlar. Ben onlara yakınım, bana dua edenin duasını, dua edince kabul ederim. Ne büyük bir incelik, ne güçlü bir şefkat, ne büyük bir muhabbet ve ne şaşırtıcı bir cana yakınlık, değil mi, gerek orucun ve gerekse diğer herhangi bir dini yükümlülüğün meşakkati bu sevginin, bu yakınlığın ve sevecenliğin gölgesi altında nerede kalır, ne anlam taşır? Ayetin her sözcüğünün anlatımına bu sevecen özveri egemendir. Eğer kullarım sana benden sorarlarsa onlara de ki, ben kendilerine yakınım, bana dua edenin duasını, dua edince, kabul ederim. Yüce Allah, kullarım, diyerek onları kendine izafe ediyor, ayrıca sorularına aracısız biçimde doğrudan doğruya kendisi cevap veriyor, yani, onlara de ki, ben kendilerine yakınım, demiyor, bunun yerine soru gelir gelmez, ona cevap vermeyi bizzat üstleniyor ve, yakınım, buyuruyor, bunların yanı sıra, onların duasını işitirim, demiyor, bunun yerine, bana dua edenin duasını dua edince, kabul ederim, diyerek duanın kabul edilmesi işlemini ön plana geçiriyor. Bu ayet, müminin kalbini tatlı bir özveri, cana yakın bir sevgi, huzur verici bir hoşnutluk ve kesin bir güvenle dolduran şaşırtıcı bir ayettir. Mümin, bu duyguların etkisiyle hoşnutluğun yüceliğinde, özverili bir yakınlığın kucağında, güvenli bir sığınakta ve sarsılmaz bir huzur içinde yaşar. Bu sevecen dirliğin, bu sevgi dolu yakınlığın ve heyecan uyandırıcı hüsnü kabulün gölgesi altında Yüce Allah kullarını kendi çağrısına olumlu cevap vererek ona iman etmeye çağırıyor, ola ki, bu olumlu cevap ve bu iman, onları doğru yola, hidayete ve iyiliğe iletir. O halde onlar da benim çağrımı olumlu karşılık vererek bana iman etsinler ki, doğru yolu bulsunlar. Demek ki, Yüce Allah'ın çağrısına olumlu karşılık vermenin ve iman etmenin nihai meyvesi de yine kullara aittir. Bu nihai meyve, doğru yola, hidayete ve iyiliğe ermektir. Yoksa Yüce Allah'ın alemdeki hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur, bunların tümünden müstanidir. Gerçek hidayete erme ve olgunluk ancak Yüce Allah'ın çağrısına uymakla ve ona iman etmekle mümkün olur. Yüce Allah'ın insanlar için seçtiği hayat tarzı, onları kurtaracak yegane mükemmel hayat tarzıdır. Bunun dışındaki bütün yaşama tarzları, hiçbir olgun vicdanın hoşlanmayacağı ve hiçbir doğru yol yolcusunun yanına yanaşmayacağı bir cahiliye düzeni, birer akıl fukaralığıdır. Kullar Allah'ın çağrısına olumlu karşılık verince ve doğru yola kavuşunca, yüce Allah'ın dualarını kabul etmesini beklemeye hak kazanırlar, Allah'a dua etmeliler, ama dualarının hemencecik kabul edilmesini beklemeleri, bu konuda aceleci davranmaları da doğru değildir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar karara bağlamış olan Allah onların dualarını kabul edeceği en uygun zamanı kendilerinden daha iyi bilir. Nitekim İbni Meymun'un sahabelerden Hazreti Selman-ı Farisiye, Allah onlardan razı olsun, dayanarak bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul, iki elini açarak Allah'tan hayırlı bir şey dileyince Yüce Allah bu iki açık eli boş olarak geri çevirmekten haya eder, Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mas. Abdullah B. Abdurrahman Daremin'in sahabilerden Hazreti Sevban'a ve İmam-ı Ahmet Hanbel'in yine sahabilerden Abade B. Samit'e Allah hepsinden razı olsun dayanarak bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz salat ve selam üzerine olsun şöyle buyuruyor. Yeryüzünde hiçbir Müslüman kişi yoktur ki, Yüce Allah'tan bir şey istesin de Allah onun isteğini karşılamasın, ya da onu dileği kadar olan bir kötülükten, terslikten uzak tutmasın, yalnız bu duanın günah ya da akrabalık ilişkisini kesme anlamına gelmemesi gerekir, Tirmizi. Öte yandan yine Peygamberimiz şöyle buyuruyor. İçinizden biri, dua ettim, fakat kabul olmadı, diyerek acele etmediği sürece yaptığı dua mutlaka kabul edilir, Buhari, Müslim. Yine Peygamberimiz şöyle buyuruyor, kul, günah ya da akrabalık ilişkisini kesme anlamına gelen bir dilekte bulunmadıkça ve acele etmedikçe mutlaka duası kabul edilir. Sahabilerden birinin, ya Resulullah, dua edenin acele etmesi ne demektir, diye sorması üzerine de Peygamberimiz sözlerini şöyle bağladı. Adam, dua ettim, dua ettim, fakat ettiğim duaların kabul edildiğini görmedim, der ve bu durum karşısında hayal kırıklığına düşerek dua etmeyi bırakır, Müslim. Öte yandan oruçlunun duası, kabul edilme ihtimali en yüksek dualar arasındadır. Nitekim İmam Ebu Davud Tayalisi'nin Müsnet adlı hadis derlemesinde yer aldığına göre, sahabilerden Hazreti Abdullah B. Ömer, Allah her ikisinden de razı olsun, peygamberimiz, oruçlunun iftar açarken yaptığı dua kesinlikle kabul edilir, buyurdu, demiştir. Zaten Abdullah B. Ömer iftar ederken ailesini ve çocuklarını yanına çağırır ve onlar ile birlikte dua ederdi. Öte yandan i̇bn Mace'nin ''Sünen'' adlı adlı hadis kitabında yine Abdullah B. Ömer'e dayanarak naklettiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Oruçlunun iftar açarken yapacağı dua asla reddedilmez. Bunların yanı sıra sahabilerden Hazreti Ebu Höreyre'nin ''Allah ondan razı olsun'' bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Şu üç grup kimsenin duası asla reddedilmez, bir adaletli hükümdar, imam, iki oruçlu kimse, iftar edinceye kadar üç mazlumun, haksızlığa uğrayanın bedduası, Yüce Allah kıyamet günü bu bedduayı bulutların üzerinden aşırarak ona bütün gök kapılarını açar, ayrıca zulme uğrayana ululuğum hakkı için bir süre sonra olsa da sana kesinlikle yardım edeceğim, diye buyuruyor. İşte bundan dolayıdır ki, oruçtan söz eden ayetlerin arasında dua konusuna yer verilmektedir. Okuyacağımız bu bölümde Müslümanlara orucun bazı hükümleri hakkında bilgi veriliyor. Onlara güneş batımı ile tayyerinin ağarması fecr arasında eşlerine yanaşmanın helal olduğu, bu süre içinde yemelerinin ve içmelerinin de serbest olduğu anlatılıyor. Bunun yanı sıra gündelik oruç süresinin tayyerinin ağardığı andan başlayıp güneşin batması ile bittiği, ayrıca mescidlerde geçirecekleri itikaf döneminde kadın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 Orucun farz olduğu ilk yıllarda iftardan sonra uyuyunca artık kadına yanaşma, yeme ve içme yasağı başlardı, bu durum eğer oruç tutmuş olan kimse bir süre sonra uyansa bu uyanışı tan yeri ağarmadan önce bile olsa ne eşine yanaşabiliyor, ne yiyip içebiliyordu, kimi zaman öyle oluyordu ki, adam iftar vaktinde yiyecek bir şey bulamıyor, bu arada uykuya dalıveriyordu, sonra uyanıyor, fakat yiyip içmesi helal olmadığı için hiçbir şey yiyip içmeden oruca devanı ediyor ama ertesi günü bitkin düşüyordu, bu durum peygamberimizin kulağına gitmişti. Kimi zaman da öyle oluyordu ki, iftardan sonra kadın ya da erkekten biri uyuyordu. Fakat bir süre sonra uyandıklarında eşlerden birinin canı karşı tarafa yanaşmayı istiyor ve bu arzusunu gerçekleştiriyordu. Böyle durumlar da Peygamberimizin kulağına varmıştı. Böyle olunca oruç yükümlülüğünü yerine getirmek Müslümanlara zor gelmeye başladı. Bunun üzerine Yüce Allah bu zorluğu kolaylaştırdı, onlara kendi nefisleri üzerinde somut bir deney yaptırarak kolaylığın değerini, Yüce Allah'ın rahmetinin ve duaları kabul ediciliğinin derecesini anlamalarını sağladı, arkasından bu ayet inerek oruç tutanlara akşam ile tanyeri ağarması arasında kalan sürede eşlerine yanaşmayı, cinsel ilişkide bulunmayı helal kıldı. Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde eşlerinize yaklaşmak size helal kılındı. Ayette kullanılan, refs, sözcüğü hem cinsel ilişki öncesi oynaşmalar ve hem de bizzat cinsel ilişki anlamlarına gelir, burada bu anlamların her ikisi de kastedilmiş ve serbest bırakılmıştır, fakat Kur'an-ı Kerim, eşler arasındaki cinsel ilişki konusunu her zaman yumuşak ve nazik bir üslup ile alır, böylece karı-koca ilişkisine incelik, pırıltı ve cana yakınlık yansıtır, bu ilişkiyi hayvanlara özgü kabalığı, ve arsızlığından uzaklaştırır, aynı zamanda bu ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından gizliliğin ve örtülmüşlüğün taşıdığı önemi vurgular. Onlar size örtüdür, elbisedir, siz de onlara örtü, elbisesiniz. Elbise, örtünme ve korunma aracıdır, karı-koca arasındaki ilişki de tıpkı böyledir, her biri, karşı tarafın üzerine örtü çeker, onu korur, İslam, insan denen şu varlığı bütünü ile ve olduğu gibi ele alır, onun yapısını ve fıtri karakterini aslına uygun biçimde kabul eder ve bu realist yaklaşım içinde elinden tutarak onu bütünü ile yüceliklerin zirvesine tırmandırmaya çalışır, İşte bu bakış açısı ile insana yaklaşır laşan İslam kanın ve etin atılımını anlayışla karşılayarak üzerine bu tatlı soluğu üfler ve bu nazik örtüyü örter. Ayetin devamında Müslümanların içlerinde gizledikleri duyguları bildiği için yüce Allah'ın kendilerine yönelik rahmetinin sonucu olarak fıtri içgüdülerinin arzularını tatmin etmelerine izin verdiği belirtiliyor. Allah, sizin nefisleriniz tarafından aldatıldığınızı biliyordu, bunun için tevbelerinizi kabul ederek sizleri affetti. Burada sözü geçen Müslümanların nefislerine karşı işledikleri hıyanet, gizli duygular ve bastırılmış arzular biçiminde olabileceği gibi doğrudan doğruya cinsel ilişki eylemi biçiminde gerçekleşmiş olabilir. Zaten bazılarının bu eylemi gerçekleştirdiklerini yansıtan rivayetlere rastlanmaktadır. Her iki durumda da Müslümanların zayıflığı ortaya çıkınca yüce Allah onların tevbelerini kabul ederek günahlarını bağışladı ve kendisini. Kendi kendilerine ihanet etmiş oldukları konuda onlara hareket serbestliği tanıdı. Şimdi artık eşlerinize serbestçe yaklaşın. Fakat bu serbestlik, bu sakıncasızlık, Yüce Allah'a bağlılık tazelenmeden, bu eylemde de vicdanları Yüce Allah'a yöneltmeden yürürlüğe girmiyor. Allah'ın size yazmış olduğunu arayın, Kovalayın, yani Yüce Allah'ın size yazmış olduğu kadından yararlanmayı, çoluk çocuk edinerek soyunuzu sürdürme nimetini, cinsel ilişkinin bu ürününü arayın, kovalayın, bunların her ikisi de Yüce Allah'ın buyrukları arasındadır, onun tarafından size bağışlanmış olan nimetlerdendir, o, bunları size mubah kıldığı, size sunduğu için onları aramak ve kovalamak sizin için mubahtır, fakat bilmelisiniz ki, bu nimet ile yüce Allah arasında sıkı bir bağ vardır, onu bağışlayan odur ve arkasında bir hikmet vardır, onun hesabına göre bu nimetin bir amacı vardır, buna göre bu. Eylem, her faaliyetin yönelik olduğu o yüce ufuktan kopuk, ona yabancı, sırf organizmaya yapışık bir hayvani boşalmadan ibaret bir içgüdüsel faaliyet değildir. Bu anlayış sayesinde karı-koca arasındaki cinsel ilişki, bu ilişkiden daha büyük, toprak düzeyinden ve ilişki anının sağladığı hazdan daha yüksek olan bir amaca bağlanır, yine bu anlayış sayesinde bu ilişki, arınmışlık, incelik ve yücelik kazanır, gerek Kur'an'ın yönlendirme sürecinde ve gerekse İslami düşünce sisteminde yer alan bu tür telkinleri gözden geçirdikçe şu insanlığın, fıtratının, yeteneklerinin ve yapısal karakterinin sınırları içinde ilerleyip gelişmesi için İslam tarafından harcanan hikmetli ve verimli çabaların değerini daha iyi anlıyoruz. İşte Allah'ın insanlığa sunduğu İslam'ın eğitim, yüceltme ve geliştirme metodu, O Allah ki, yarattıklarını herkesten iyi tanır, O, kullarına karşı engin bir lütuf sahibidir ve her şeyin iç yüzünden haberdardır. Yüce Allah Ramazan gecelerinin söz konusu süresi zarfında cinsel ilişkiyi mubah kıldığı gibi yemeği ve içmeyi de mubah kılmıştır. Tay yeri ağırıp siyah ipliği beyaz iplikten ayır dedinceye dek yiyin, için. Yani, ufukta ve dağ doruklarında aydınlık belirinceye kadar, bu aydınlıktan kastedilen şey, yalancı şafak, fecri kazip diye anılan gökte beyaz ipliğin belirmesi durumu değildir. İmsak vaktinin belirlenmesi ile ilgili bize ulaşan rivayetlere dayanarak diyebiliriz ki, imsak vakti güneşin doğuşundan az önceki vakittir. Biz şimdi, ülkemizdeki geleneksel ibadet takvimi uyarınca şer'i vaktinden biraz daha önce imsaka giriyoruz, bu durum, belki de daha ihtiyatlı olma endişesinden kaynaklanıyor. Nitekim İbn-i Cerir'in sahabilerden Semr B. Cündübe, Allah onlardan razı olsun, dayanarak bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Tayyer'i ağarıncaya, ya da fecir doğuncaya, kadar ne Bilal'in ezan sesi ve ne de şu ufukta beliren beyazlık sizi aldatmasın. Yine İbn-i Cerir'in, Sevat B, Hanzele yolu ile yine Semr B, Cündü B, Allah onlardan razı olsun, dayandırarak bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Ne Bilal'in ezanı ve ne de şerit biçimindeki tan yeri ağarması, sizi sahur yemeği yemekten alıkoymasın, sahur yasağı, ufukta belirecek yuvarlak ağartı ile başlar. Peygamberimizin, salat ve selam üzerine olsun, burada sözünü ettiği, ufukta beliren yuvarlak ağartı, güneşin doğuşundan az önceki bir vakti gösterir, Hazreti Bilal, uyuyan sahabileri uyarmak için sabah ezanını vaktinden önce okurdu. Oysa peygamberimizin bir başka müezzini olan İbni U.M.M.I. Mektum, Allah her ikisinden de razı olsun, bu ezanı imsak vaktinden sonra okurdu, peygamberimiz bu yüzden Hazreti Bilal'in ezanına işaret ediyor. Daha sonra mescidlerde, camilerde, girilecek itikaf, yüce Allah ile baş başa kalmak üzere camilere kapanmak ve abdest bozma, yeme, içme gereği olmadıkça eve girmemek demektir. Ramazanın son günlerinde müstahaptır. Peygamberimiz, Ramazanın son on günü itikafa girerdi. İtikaf, dünyadan koparak sırf Yüce Allah ile baş başa kalma dönemidir. Bundan dolayı duygu dünyasının her şeyden sıyrılmasını ve kalbin her türlü dünya meşguliyetinden uzak kalmasını sağlayacak bu eksiksiz Allah'a yönelmeyi, sırf o, bununla baş başa kalma amacını gerçekleştirebilmek için bu süre içinde cinsel ilişki yasağı getirilmiştir. Mescidlerde itikafa girdiğinizde eşlerinize yaklaşmayın. İtikaf dönemindeki cinsel ilişki yasağı, günün hem oruçla geçirilmesi gereken dönemi ve hem de oruçsuz kalınacak devresi için geçerlidir. Bu ayetin sonunda bütün faaliyetlerin, bütün yasakların, bütün emirlerin, bütün sakındırmaların, bütün hareketlerin ve durgunluğun Kur'anı metod gereği Yüce Allah'a yöneltilmesi onun adına yapılması gerektiği vurgulanıyor. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır, sakın onlara yaklaşmayın. Burada sınırlara, yaklaşmak, yasaklanıyor ve böylece helaller alanı ile yasaklar alanı arasında bir güvenlik kuşağı oluşturuluyor. Çünkü yasak bölge çevresinde dolaşan kimse her an bu bölgeye girme tehlikesi ile karşı karşıyadır. İnsan her zaman nefsine hakim olamaz. Bu yüzden nefsinin arzuladığı yasaklara yaklaşarak iradesini sınava sokmaktan kaçınması, yasaklara dalmak üzere olan nefsine engel olabileceği, fazla güven bağlamaması daha tedbirli ve yerinde bir tutumdur. Ayrıca burada söz konusu olan alan, cinsel nazların ve şehevi isteklerin sınırlarının alanı olduğu için ayetteki yasak, yaklaşmayın, biçiminde karşımıza çıkıyor. Gerçi maksat yasağa yaklaşmak değil, bir fiil yasağa dalmaktır. Fakat bu şekilde dile getirilen bu uyarı, daha sakındırıcı ve takvaya yöneltici bir telkin içeriyor. Şimdi de ayetin Son cümlesini okuyalım. Allah ayetlerini insanlara böyle açıklıyor ki, yasaklardan sakınabilsinler, görüldüğü gibi takva, Yüce Allah'ın ayetlerini insanlara açıklamasının gayesi olarak karşımıza dikiliyor. Zaten takva, bu Kur'an-ı Kerim'in her dönemdeki değişmez muhatapları olan müminlerin değerini takdir etmekte gecikmeyecekleri en büyük amaçtır. G -A -S -S B. Şimdi de orucun, başka bir deyimle yeme içme yasağının ışığı altında başka tür bir yeme yasağı ile, yani, başkalarının malını haksızlıkla yeme, yasağı ile karşılaşıyoruz. Bu haksız mal yeme türü şöyle oluyor, bir adam düşünelim ki, aslında kendisinin hakkı olmayan bir mal konusunda elindeki belgelerin ve ipuçlarının demagojik yorumuna, güzel konuşma ve etkili savunma yeteneğine dayanarak dava açıyor. Hakim de önüne getirilen sözde delilleri ve gerekçeleri göz önüne alarak haksız taraf lehine karar veriyor, oysa gerçek, kendisine gösterildiği gibi değildir. Bu uyarı, Yüce Allah'ın, koyduğu sınırlara değinildikten ve takva çağrısından hemen sonra geliyor, böylece Yüce Allah'ın yasaklarından alıkoyucu olan korku havasının etkisi altında kalması sağlanıyor insanın. 188 birbirinizin mallarını haksız yollardan yemeyin, insanların bir kısım mallarını günah olacak biçimde bile bile yemek için hakimlere peşkeş çekmeyin. G.A.S.B. Ünlü müfessir İbni Kesir, bu ayet hakkında şu açıklamayı yapıyor. Ali B. Talha şöyle diyor, Abdullah B. Abbas'dan gelen bir rivayet de aynı niteliktedir, bu ayet, başkasının hakkı olan bir malı zimmetine geçiren bir adam ile ilgilidir, adam, bu mal konusunda aleyhinde delil olmadığı için borcunu inkar ediyor ve bu iddia ile mahkemeye başvuruyor, oysa haksız olduğunu, günahkar olduğunu, yediği malın haram olduğunu biliyor. Nitekim Mücahit, Sait B., Kübeyr, İkrime, Hasan, Katade, Sedi, Mukatil B., Hayyan, Abdurrahman B., Zeyd B., Eslem'den rivayet edildiğine göre adı geçen zatlar bu konuda haksız olduğunu bile bile dava açma demişlerdir. Öte yandan Buhari ile Müslim'in, Ummu Seleme'ye dayanarak naklettikleri bir hadise göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kuşkusuz ben de bir insanım, zaman zaman bana da davacı başvurur, içinizden biri, bir başkasına göre davasını daha etkileyici bir dil ile savunabilir ve ben de onun lehine hüküm verebilirim. Bu şekilde kimin lehine hüküm verir de başkasının hakkını zimmetine geçirirsem bilsin ki, bu haksız mal, bir ateş parçasıdır, buna göre ister onu taşısın, isterse bıraksın. Görülüyor ki, Peygamberimiz, salat ve selam üzerine olsun, böylelerini iç yüzünü bildikleri davaları ile baş başa bırakıyor. Zira hakimin kararı ne herhangi bir haramı helal ve ne de herhangi bir helali haram haline getirebilir, o sadece göz önündeki delillere göre bağlayıcılık ifade eder, günahı, sorumluluğu o konuda hile yapan, yanıltmaya başvuran tarafın omuzlarındadır. Böylece kısasta, vasiyette ve oruçta olduğu gibi mahkeme önüne çıkmakta ve malda da İslam meseleyi takvaya, Allah korkusuna bağlıyor, bunların tümü ilahi sistemin birbirini tamamlayan, uyumlu ve organik bölümleridir, hepsi de bu sistemin bütün parçalarını birbirine bağlayan ilahi kulpa, halkaya bağlıdırlar, böylece bu ilahi sistem bölünmez, parçalanmaz bir bütün, organik bir ünite oluşturur, bu durumda bir bir tarafını bırakıp başka bir tarafını benimsemek ve uygulamak, yüce Allah'ın kitabının bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek anlamına gelir ki böyle bir tutum Allah korusun son çözümde kafirliktir. Bir önceki bölümde olduğu gibi bu bölümdeki ayetlerde de bu ümmete emredilen farzların ve yükümlülüklerin, onun hayatını düzenleyen prensiplerin, gerek kendi bireyleri arasındaki ve gerekse çevresindeki diğer milletler ile olan ilişkilerini yönlendiren şeriat hükümlerinin, yasal esaslarının anlatımına devam ediliyor. Giriş bölümünde hilaller, yani aylar, ile ilgili bir açıklama yer alıyor, bunu, cahiliyeden kalma bir adeti düzeltme amacı güden bir açıklama izliyor, söz konusu cahiliye adetine göre belirli bir vesile ile herhangi bir eve girmek gerektiğinde normal olan kapısından değil de arka tarafından giriliyordu, daha sonra genel olarak savaşla ilgili hükümler ve özel olarak haram aylarda ve mescidi haram sınırları içinde savaş ilişkin esaslar anlatılıyor, bölümün sonunda ise İslam'ın belirlediği, arındırdığı ve cahiliye düşünceleri ile ilişkili tüm unsurlardan ayıkladığı şekliyle hek ve umre ibadetlerinin ayrıntıları açıklanıyor. Yine bu ayetlerde daha önceki bölümde olduğu gibi, bir yandan inanç ve düşünce sistemine ilişkin hükümler, bir yandan ibadet amacı taşıyan davranışlara ilişkin hükümler ve bir yandan da savaşa ilişkin hükümler karşımıza çıkıyor, bu hükümlerin hepsi aynı nokta etrafında bütünleşiyor, hepsinin sonu Yüce Allah'ı ve Allah korkusunu hatırlatan uyarılar ile noktalanıyor. Mesela evlere arka taraflarından girme konusunu işleyen ayetin sonunda iyilik kavramına doğru bir anlam kazandıran, iyiliğin görünürdeki davranışlarla değil, takva derecesi ile ölçüleceğini vurgulayan bir uyarı ile karşılaşıyoruz. Evlere arka taraflarından girmeniz iyiliğe uygun bir davranış değildir, iyiliğe uygun davranış, kötülükten sakınarak, Allah'tan korkarak evlere kapılarından girenlerin davranışıdır, Allah'tan korkun ki, kurtuluşa, umduğunuza eresiniz. Genel anlamda savaş konusunda ise Müslümanlar ölçüyü aşmamaya, saldırgan olmamaya çağrılmakta ve bu mesele ile Yüce Allah'ın sevgisi ve nefreti arasında bağ kurulmaktadır. Çünkü Allah ölçüyü elden bırakanları, saldırganları sevmez. Haram aylarda savaşmanın hükmünü açıklayan ayetle Müslümanları Allah'tan korkmaya çağıran şu uyarı ile sona eriyor. Allah'tan korkun ve bilin ki, Allah kendisinden korkanlar ile beraberdir. Öte yandan, Allah yolunda mal infak etmeyi emreden ayetin son cümleciğinde de Yüce Allah'ın iyilik yapanları sevdiği vurgulanmaktadır. İyilik yapın hiç kuşkusuz Allah iyilik yapanları sever. Bunların yanı sıra Hek ibadetinin bazı hareketlerini anlatan ayette şu yorum cümleciği ile noktalanıyor. Allah'tan korkun ve bilin ki onun azabı ağırdır. Aynı şekilde haccın ne zaman yapılacağını, Hek sırasında kadına yaklaşmanın, diğer hacı adayları ile küfürleşmenin ve kavga etmenin yasak olduğunu belirten ayet de şu uyarı cümleciliği ile bağlanıyor. Yanınıza yol ağzı alın, hiç şüphesiz en hayırlı yol ağzı takva dır, Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri benden korkun. Hatta Müslümanları, Hek ibadetinin bitiminden sonra Yüce Allah'ın adını anmaya çağıran ayetin sonunda bile yukarıdakiler ile aynı içeriği taşıyan şu yorum cümlecği yer alıyor. Allah'tan korkunuz ve biliniz ki, hepiniz O'nun huzurunda bir araya getirileceksiniz. Böylece bu değişik konuların birbirleriyle sıkı bir ilişki halinde ve birbirine kenetlenmiş olduğunu görüyoruz, bu sıkı ilişki, bu dinin karakterinden kaynaklanır, bu dinin karakterinde ibadet amaçlı hareketler, kalpteki duygulardan ve bunların her ikisi sosyal hayata yön veren yasal düzenlemelerden ayrılmaz, bu din, ancak hem dünya işlerini hem ahiret işlerini, hem kalple ilgili gelişmeleri, hem sosyal ve devlet hareketler arası ilişkileri hep birlikte kapsadığı, hayatı tümü ile denetimi altına alarak onu, üniteleri birbirini tamamlayan tek bir düşünce sistemi, uyumlu tek bir metot, yaygın tek bir sosyal düzen ve tek bir araç uyarınca yönlendirdiği takdirde rayına oturabilir. Burada sözü geçen tek uygulama aracı, hayatın bütün faaliyet kesimlerinde yüce Allah'ın şeriatına dayanan kendine özgü, orjinal hayat sistemidir. Bu surenin incelemekte olduğumuz bölümünden itibaren Kur'an-ı Kerim'in değişik bir anlatım tarzı ile karşılaşıyoruz. Bu yeni anlatım tarzı bir takım merak edilen meselelere cevap biçiminde karşımıza çıkıyor. Müslümanlar bu durumlarda peygamberlerine, salat ve selam üzerine olsun, çeşitli meseleler hakkında sorular soruyorlardı. Sordukları bu meseleler hayatlarının yeni döneminde karşılaştıkları problemlerle ilgili bu meselelerde yeni düşünce sistemleri, yeni yaşama düzenleri uyarınca nasıl hareket edeceklerini öğrenmek istiyorlar, ayrıca içinde yaşadıkları evren karşısında uyanıklık kazanan duyu organlarının dikkatini çeken bazı evrensel realiteler de zaman zaman bu sorularının gündemini oluşturuyordu. Mesela hilaller, yeni aylar hakkında soru soruyorlar, acaba bunların mahiyeti nedir, ayın görüntüsü niçin önce hilal biçiminde beliriyor, sonra gitgide büyüyerek yuvarlak bir dolunay halini alıyor, arkasından da yavaş yavaş eksilerek yine hilal şekline giriyor, sonra da yeniden hilal biçiminde ortaya çıkmak üzere gözlerden kayboluyor. Bir başka zaman Allah yolunda nasıl harcama yapacaklarını, hangi tür mallardan harcama yapacaklarını, sahip oldukları servetin ne kadarını ve ne orandaki bölümünü vereceklerini soruyorlar. Başka bir zamanda haram aylarda ve mescidi haram civarında savaşmanın hükmünü soruyorlar, acaba bu savaş caiz midir, değil midir, diyorlardı, bir başka gün, alkollü içkinin ve kumarın hükmünün ne olduğunu öğrenmek istiyorlar, bilindiği gibi cahiliye döneminde içki ve kumar Araplar arasında çok yaygındı. Bir başka gün ise kadınların aybaşı kanamaları hakkında soru soruyorlar, kadınların bu dönemlerinde onlarla aralarındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini öğrenmek istiyorlar, başka bir zamanda eşleri ile aralarındaki en mahrem meseleler hakkında sorular soruyorlar, kimi zamanda bu tür sorular kadınların kendileri tarafından gündeme getiriliyordu. Kur'an-ı Kerim'in diğer surelerinde yer alan, çok daha değişik konularla ilgili sorular da vardı bunların arasında. Bu sorular çeşitli açılardan anlamlı, önemli birkaç realitenin somut göstergesidir. Bir bu sorular her şeyden önce Müslümanların yaşama tarzında ve sosyal ilişkilerinde belirgin bir açılmanın, canlanmanın ve gelişmenin meydana geldiğini, yavaş yavaş orijinal kişiliğini bulmaya başlayan İslam toplumunda yeni toplumsal şartlar belirdiğini, Müslümanların bu topluma güçlü bağlarla bağlandıklarını, artık onların eski başıboş fertler ya da dağınık kabileler olmadıklarını, kendine özgü bir yapısı, bir düzeyi herkesin bağlı olduğu bir fonksiyonu olan yeni bir ümmet haline geldiklerini gösterir, bu ümmetin her ferdi toplumdaki davranışlarının biçimi ve sosyal ilişkilerinin nasıl olması gerektiği ile ciddi biçimde ilgileniyor, bu durum İslam düşünce sisteminin. Düzeninin ve yönetim mekanizmasının ortak katkısı ile meydana getirdiği yeni bir durumdur, genel anlamda sosyal, fikri, duygusal ve insani düzeylerde beliren somut bir gelişme ile karşı karşıyayız. İki bu soruların diğer bir anlamı, ikinci bir göstergesi de şudur, bu ümmette son derece uyanık bir dini bilinç, güçlü ve vicdanlara egemen bir inanç gelişmiştir. Bu yüzden herkes gündelik hayatında yeni inanç sisteminin görüşünün ne olduğundan emin olmaksızın herhangi bir hareket yapmaktan çekiniyor, artık eski hayatlarından kalma ve böyle durumlarda başvurabilecekleri hükümler ve bilgi birikimleri de yok, çünkü bütün cahiliye dönemi alışkanlıklarını kalplerinden söküp attılar, onlara güvenlerini yitirdiler ve bunun sonucu olarak hayatlarının her alanında yeni direktifler beklemeye koyuldular. Bu duygusal durum, gerçek imanın meydana getirdiği bir durumdur. Böyle bir durumda daha önce yürürlükte bulunan bütün hükümlerden, bütün geçmiş alışkanlıklarından sıyrılır, cahiliye döneminde yaptığı eylem karşısında çekingen bir tutum takınır, her konuda yeni inanç sistemi tarafından yönlendirilmeye yatkın bir beklentiye girer, yeni hayatını geçmişin tüm gölgelendirici etkisinden uzak kalarak bu yeni inanç sistemine uyarlama konusunda titiz bir çaba gösterir, bu arada eğer yeni inanç sisteminden eski alışkanlıklarının şu ya da bu ayrıntısını onaylayan bir direktif alırsa bunu yeni düşünce sistemine bağlı yepyeni bir unsur olarak algılar çünkü yeni düzenin eski düzenin bütün ayrıntılarını ortadan kaldırması gerekli ve kaçınılmaz değildir fakat önemli olan bu ayrıntıların yeni düşüncenin özü ile irtibatlandırılmasıdır o zaman bu ayrıntılar bu düşünce sisteminin ayrılmaz parçası yapısının öz unsurları ve diğer parçaları ile uyuşan öğeleri olurlar, tıpkı İslam'ın hek ibadeti içinde benimsediği eski ziyaret gelenekleri gibi, bu durumda bu gelenekler İslam düşüncesinden kaynaklanmış, onun ilkelerine dayalı, cahiliye düşüncesi ile hiçbir ilişkisi kalmamış geleneklere ve hükümlere dönüşürler. Üç bu sorulardan çıkan üçüncü bir anlam da bu dönemin tarihinden kaynaklanıyor, bilindiği gibi bu dönemde Medineli Yahudiler ve Mekkeli Müşrikler zaman zaman İslam'ın yeni düzenlemelerinin değeri konusunda zihinleri bulandırma kampanyaları açıyor, kimi olaylar ve uygulamalar ile ilgili olarak yanıltma kampanyaları başlatabilmek için önlerine çıkan her fırsattan yararlanıyorlardı. Mesela Abdurrahman B. Kahşin komutasının daki bir askeri müfrezenin haram aylarda müşrikler ile çatışmaya girdiği biçimindeki söylentiler ve dedikodular bu amaca yönelikti, bu maksatlı kampanyalar zihinlerde şüphe belirmesine yol açıyor ve bu soruların cevaplandırılması gerekiyordu, ancak bu yolla bu zehirli kampanyaların önüne geçilebilir, müminlerin kalplerine güven ve huzur aşılanabilirdi. Söz konusu sorularından çıkarılacak önemli sonuç Kur'an-ı Kerim'in sürekli bir savaşın ortasında olmasıydı, bu savaş ister kalplerde yapılan cahiliye düşünceleri ile İslam düşüncesi arasındaki iç savaşta olsun, ister Müslüman cemaat ile çevresinde pusuya yatmış, fırsat kollayan düşmanları arasında cereyan eden dış savaşta olsun, Kur'an-ı Kerim etkin bir faktör olarak devredeydi. Bu savaşların her iki türü de hala devam ediyor, zira, insan nefsi, yine o eski nefis olduğu gibi Müslüman ümmetin düşmanları da yine o günkü düşmanlardır ve Kur'an'da gözlerimizin önünde, elimizin altındadır, insan vicdanının ve Müslüman ümmetin, bu Kur'an'ı savaşa sokmaktan, ona o ilk dönemde olduğu gibi canlı ve tam tek milli bir faktör olarak bu mücadeleye katılma fırsatı vermekten başka hiçbir kurtuluş yok yolu yoktur. Müslümanlar bu gerçeğin kesinlikle bilincine varmadıkça ne kendilerini kurtarabilirler ve ne de herhangi bir başarı elde edebilirler. Bu gerçeğin insan vicdanında meydana getireceği asgari etki, Kur'an'a bu anlayışla, bu idrakle ve bu düşünce ile yaklaşmak, onu hareketli, etkili, düşünce üretici, cahiliye zihniyetine karşı direnen, bu ümmeti savunucu ve onu tökezlemelerden koruyucu bir kaynak olarak algılamaktır, buna karşılık onu bugünkü insanlar gibi sırf ahenkle okunacak tatlı nameler bütünü ve güzel sözler serisi şeklinde algılayan, ve onun fonksiyonunu bundan ibaret sanan düşünceden uzak durmaktır. Halbuki Yüce Allah Kur' anı bundan başka bir fonksiyon icra etmek için indirmiştir, Yüce Allah Kur' anı eksiksiz bir hayat tarzı meydana getirmek ve bu hayat tarzını harekete geçirerek dikenler, uçurumlarla dolu, çeşitli arzu ve ihtirasların cirit attığı, her adım başında engellerin kol gezdiği sıkıntılarla dolu yolda ilerlemeye çalışan insanlığı güvenli bir kapıya ulaştırmak ile indirmiştir. Şimdi bu bölümün ayetlerini ayrıntılı biçimde incelemeye geçelim. 189 Ey Muhammed, sana hilal aşamasındaki aylar hakkında soru soruyorlar, de ki, onlar insanlar ve hek için zaman ölçüşüdürler. Evlere arka taraflarından girmeniz iyiliğe uygun bir davranış değildir. İyiliğe uygun davranış, kötülükten sakınarak evlere kapılarından girenlerin tutumudur. Allah'tan korkunuz ki, kurtuluşa, umduğunuza eresiniz. Hilaller bazı rivayetlere göre yukarıda değindiğimiz gibi Müslümanlar peygamberimize salat ve selam üzerine olsun hilallerin belirme, gelişme ve tekrar eksilme sebebinin ne olduğunu sormuşlardı. Diğer bazı rivayetlere göre Müslümanlar peygamberimize ya Resulallah hilaller niçin yaratıldı sorusunu sormuşlardı. Sorunun bu ikinci şekli soruya verilen cevabın karakterine daha uygun düşer. Çünkü yüce Allah Peygamberimize, de ki, onlar insanlar ve hek için zaman ölçüşüdürler, buyurmuştur. Evet, hilaller, insanlar için gerek hek yolculuğuna çıkmaları ve ihrama girmeleri, gerek oruca başlamaları ve oruç. Bozmaları, gerek evlenmeleri, boşanmaları ve boşanma sonrasındaki bekleme süreleri, gerek alışverişleri, ticaretleri ve borç vadeleri, kısaca hem ibadet ve hem de diğer dünya işleri konusunda birer zaman ölçüşüdürler. Bu cevap ister muhtemel sorunun birinci şekline ister ikinci biçimine karşılık olsun her iki durumda da soyut teorik bilime değil, Müslümanların gündelik pratik hayatlarına yönelik bir açıklamadır. Bu açıklama, Müslümanlara hilallerin pratik hayatlarındaki fonksiyonunu anlatıyor, onlara ayın astronomik rolünden ve bu rolünü nasıl yerine getirdiğinden söz etmiyor. Oysa böyle bir açıklama, ay, niçin hilal biçiminde görünüyor, sorusu sorunun kapsamına dahildir, bunun yanı sıra bu cevapta ayın, güneş sistemindeki fonksiyonunu ya da uzayda bulunan gezegenlerin hareket dengesi bakımından yüklendiği rolü de anlatmıyor, ki, böyle bir açıklama, yüce Allah ayı için yarattı, sorusunun kapsamına girer, peki, o halde cevap verirken benimsenen bu doğrultunun ortaya koyduğu düşünce yaklaşımı nedir? Belirli bir düşünce, belirli bir sosyal düzen, belirli bir toplum kurmayı amaçlayan Kur'an-ı Kerim, yeryüzünde insanlığın önderliği hususunda özel bir rol oynayacak olan yeni bir ümmet ortaya çıkarmak istiyordu. Bu ümmet, daha önceki toplumlar arasında eşi bulunmayan orijinal bir örnek oluşturacak, daha önce eşi görülmemiş, orijinal bir hayat yaşatacak, bu hayatın dünyada temel kurallarını yerleştirecek ve insanlığı bu hayatın, hayat tarzı doğrultusunda yönetecekti. Bu soruya, bilimsel, bir cevap verilmiş olsaydı soruyu soranlara astronomi alanında teorik bir bilgi sağlayabilirdi. Yalnız bu da o günün insanlarının bu daldaki bilgi birikimleri kıt olduğu için verilecek bilgiyi kavrayabilmelerine bağlı idi. Öte yandan o günkü insanların böyle bir bilgiyi kavrayabilecekleri çok şüpheliydi. Çünkü bu türden bir teorik bilgi uzun ön açıklamalar gerektirirdi ki, bunlar o çağın mantık düzeyine göre hayli karmaşık sayılırdı Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim, insanlığın henüz algılamaya hazır olmadığı ve birinci derecedeki fonksiyonu bakımından fazla bir fayda sağlamayacak olan böyle bir cevap vermeyi uygun bulmadı. Zaten Kur'an, şartlar ne olursa olsun, hiçbir zaman bu tür bir cevabın alanı değildir. Çünkü Kur'an, bu tür ayrıntılı bilgilerden çok daha önemli bir görevi yerine getirmek için gelmiştir. Kur'an-ı Kerim ne bazı saf bağlılarının sayfaklarıdır arasında aramaya kalkıştıkları ve ne de onun pozitif bilimlere karşı olduğunu ileri süren bazı düşmanlarının ayetleri arasında maksatlı iddialarını belgeleyecek bir ipucu yakalamaya uğraştıkları bir astronomi, bir kimya ya da bir tıp bilimi kitabı olsun diye gelmiş değildir. Sözünü ettiğimiz her iki zıt girişimde bu kutsal kitabın karakteri, görevi ve bilgi alanı konusundaki bir yanlış anlamanın göstergesidir, onun ilgi ve bilgi alanı insan psikolojisi ve insan hayatıdır. Kur'an-ı Kerim'in görevi, varlık alemi ve bu alemle yaratıcısı arasındaki ilişki hakkında, insanın bu varlık alemi için, deki konumu ve yaratıcısı ile arasındaki ilişki konusunda zihinlerde genel bir düşünce oluşturmak, bu düşünceye dayanan ve insana akıl yeteneği dahil olmak üzere bütün yeteneklerini ve enerji birikimlerini kullanma imkanı sağlayacak bir hayat düzeni kurmaktır, Kurulan bu hayat düzeni doğrultusunda gelişme imkanı bulan insan akliyi, insanoğluna bağışlanan imkanların sınırları içinde bilimsel araştırmalara, deneylere ve uygulamalara girişmek üzere serbest bırakılacak, akıl da bu yollardan giderek ulaşabileceği sonuçlara ulaşacak, fakat bu sonuçlar doğal olarak ne nihai ve ne de mutlak nitelikte olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'in çalışma konusu ve ilgi alanı insanın kendisidir. İnsanın düşüncesi, inancı, duyguları, kavramları, davranışları, tutumları, ilişkileri ve bağlantılarıdır. Maddi bilimlere, bütün araç ve bölümleri ile maddi alemde gerçekleştirilecek bilimsel keşiflere ve icaplara gelince, bu görev, insan aklına, insan tecrübesine, insan buluşuna, insanın varsayım ve teori geliştirme yeteneklerine hava. Edilmiştir. Çünkü insanın yeryüzündeki halifeliğinin temeli bu olduğu gibi yapısının karakteri de bu fonksiyona yatkındır. Kur'an-ı Kerim insanın fıtri orijinalliğini sapmalar ve yozlaşmalar karşısında korur, içinde yaşayacağı düzenin sağlıklı olmasını sağlar, böylece Yüce Allah'ın bağışladığı yetenekleri serbestçe kullanmasını mümkün hale getirir, ona evrenin mahiyeti, yaratıcısı ile ilişkisi, yaratılışındaki koordinasyon, oluşmasında kendisinin de katkısı olan çeşitli birimler arasındaki ilişkinin mahiyeti hakkında genel bir düşünce edilir dindirir, arkasından ayrıntıları anlamak ve hilafet görevinde bunlardan yararlanmak üzere yapacağı çalışmalarla kendisini baş başa bırakır, ona tafsilatla ilgili bilgi vermez, çünkü, tafsilat hakkında bilgi edinmek, insan çaba ve uğraşına bağlanmış bir sonuçtur. Ben, Kur'an-ı Kerim'e, onun içinde bulunmayan bilgileri eklemeye koyulan, fonksiyonu dışında işlevler gördürmeye kalkışan, tıp, kimya, astronomi gibi bilim dalları ile diğer ilim dallarının birikimlerinden yola çıkarak zoraki yorumlarla kur, da bunları içerdiği şeklindeki iddiaları ileri sürüp, güya bununla kur, ana saygınlık kazandırdıklarını sanan bu dalalara hayret ediyorum. Kur'an-ı Kerim, konusunda eksiksiz tek kitaptır. Onun konusu bütün bu ilim dallarının konularından daha önemli ve daha büyüktür. Çünkü bu konu, sözü edilen bu bilgileri keşfeden ve onlardan yararlanan insanın kendisidir. Bilimsel araştırma, deney ve uygulama yapmak insan aklının yeteneklerinden biridir. Kur'an ise işte bu insanın psikolojik yapısını, kişiliğini, vicdanını, aklını ve düşüncesini yapılandırmaya çalışır bunun yanı sıra insanın bu potansiyel yeteneklerini iyi bir şekilde kullanmasına uygun ortam sağlayacak olan sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmaya gayret eder, düşünce ve duygu bakımından sağlıklı insanlar ve bu insanlara çeşitli alanlarda atılım yapmaya elverişli bir toplumsal ortam meydana geldikten sonra Kur'an-ı Kerim, insanı bilimsel araştırma, bilimsel deney yapmak üzere serbest bırakır, onu bilimsel araştırma, bilimsel deney ve bilimsel uygulama alanlarında yanılma ve gerçeği bulma şıkları ile baş başa bırakır, çünkü insan düşünme, inceleme ve akıl yürütmenin sağlıklı ölçüleri ile donatılmıştır. Bir de şu mesele var, Kur'an-ı Kerim, varlık aleminin karakteri, bu alemle yaratıcısı arasındaki ilişki ve bu alemin, Birimleri arasındaki uyumun tabiatı konusunda doğru düşünceyi geliştirmeye çalışırken zaman zaman evrenin bazı kesin gerçeklerini anlatır, İşte Kur'an-ı Kerim'in anlattığı bu nihai gerçekleri insan aklının varsayımlarına, teorilerine ve bilimin kendi ölçüleri ile kesin saydığı, deney metodu aracılığı ile elde ederek bilimsel gerçekler diye adlandırdığı bulgulara bağlamak doğru değildir. Kur'an'ın anlattığı gerçekler nihai, kesin ve mutlak gerçeklerdir. Oysa insan tarafından gerçekleştirilen bilimsel araştırmaların bulguları, yararlandığı araştırma araçları ne olursa olsun, nihai ve kesin olmayan gerçeklerdir. Bu gerçekler, araştırmacının yaptığı deneyler, bu deneylerin yapıldığı ortamın özel şartları ve deneylerde kullanılan araçların imkanları ile sınırlıdır. Buna göre, Kur'an-ı Kerim'in anlattığı nihai gerçekleri, bu kesin olmayan bilimsel verilere bağlamak, sözünü ettiğimiz insan kaynaklı bilim metodunun kendisine göre bir yöntem hatasıdır, oysa insan bilgisinin bütün elde edebildiği bilgi birikimi kuran hakikatlerin çok az bir kısmını oluşturmaktadır. Bizim söylediğimiz, bilimsel gerçekler için söz konusudur, oysa, bilimsel diye nitelenen teoriler ve varsayımlar söz konusu olunca yukarıdaki hükmümüz daha yüksek oranlı bir geçerlilik kazanır, teoriler ve varsayımlar, derken evrenin oluşumu ile ilgili bütün kozmik teorileri, insanın ortaya çıkışı ve evrim aşamaları ile ilgili bütün teorileri, insan psikolojisini ve davranışlarını açıklamaya çalışan bütün teoriler, teorileri bunların yanı sıra insan toplumlarının doğuşunu ve gelişim aşamalarını irdeleyen sosyolojik teorilerin tümünü bu kategori içinde değerlendiriyoruz. Bunların tümü insan kaynaklı bilimin ölçülerine göre bile bilimsel gerçekler değil, sadece bir takım teoriler varsayımlardır. Bütün bilimsel değerler evrensel, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olayların nispeten daha büyük bir kesimini yorumlamaya, açıklamaya elverişlidir. Bu elverişlilik avantajı daha büyük bir olaylar kesimini açıklayabilecek ya da problemlere daha ayrıntılı açıklamalar getirebilecek başka ve daha yararlı hipotezler varsayımlar ortaya çıkana kadar geçerlidir. Bundan dolayı bu teoriler, bu varsayımlar değişmeye, başkalaşmaya, iptale ve eklemelere açıktır. Hatta eğer yeni bir keşif ve icat aracı bulunur ya da eski bilgi birikimini yeni bir açıdan yorumlayan değişik bir yaklaşım tarzı benimsenirse bu teori ve varsayımlar alt üst olmaya bile açıktır. Kur'an'ın genel işaretlerini, pozitif bilimlerin ortaya koyduğumuz her an değişebilecek ya da az önce belirttiğimiz gibi bilimsel ölçütlerine göre bile mutlak olmayan teorilerine bağlamak isteyen her girişim, her şeyden önce bilimsel metod açısından temel bir hatadır. Ayrıca böyle bir girişim, hiçbiri Kur'an-ı Kerim'in kutsallığı ve saygınlığı ile bağdaşmayan üç değişik anlam taşır. Bir bu düşünceyi benimseyen kişiler bilimsel verilerin gerçek doğrular olduğuna inandıkları için Kur'an'ın ona bağımlı olduğu sonucuna varırlar ki Kur'an'a inanan bu insanlar için yenilgiyi baştan kabullenmedir bu tavır, bu psikolojik bozgunun etkisinde kalan bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'i pozitif bilim aracılığı ile ispatlamaya, ona pozitif bilim kaynaklı kanıtlarla destek sağlamaya kalkışırlar, oysa Kur'an-ı Kerim, konusunda eksiksiz ve gerçekleri kesin bir kitaptır. Pozitif bilim ise dün ispatladığını bugün bozuyor. Elde ettiği hiçbir bulgu ne nihayidir ve ne de mutlaktır. Çünkü bu bilimler insan aracılığı ile, insan aklı ve insan kaynaklı bilgi edinme araçları ile sınırlı ve kayıtladırlar. Bunların hiçbiri tek, nihai mutlak gerçeği sunacak nitelikte değildir. İki bu anlamların ve sakıncaların ikincisi, Kur'an'ın niteliğine ve fonksiyonuna ilişkin yanlış anlamadır. Bu niteliğe ve fonksiyona göre Kur'an'ın hedefi, şu varlık bütününün karakteri ve ilahi kanunlar sistemi ile bağdaşacak yapıda bir insan yetiştirmektir. Yalnız bu çaba, insanın mutlak olmayan, göreceli karakterinin elverdiği oranda sonuca varabilir. Eğer varlık bütünü ile insan arasında böyle bir uyum sağlanır insan çevresindeki evrenle çatışmaz, bilakis onunla dost olur ve bu dostluk sayesinde onun bazı sırlarını öğrenir, yeryüzü halifeliği sırasında kendisine gerekli olan kanunlarından, gözlem, araştırma, deney ve uygulama yolları ile keşfedeceği bir kısım kanunlarından yararlanır, bu yöntemleri kullanarak gerçekleştireceği bilimsel buluşlar sırasındaki kılavuzu, kendisine bağışlanan aklı olacaktır, bu akıl, kendisine bilgi üretmek için verilmiştir, yoksa bilimin verilerini önceden hazırlanmış olarak teslim alsın diye verilmemiştir. Üç bu anlamların diğer bir sakıncası da Kur'an-ı Kerim'in ayetleri karşısında takınılacak sürekli ve zorlamalı yorumlama çabası, böylece Kur'an-ı Kerim'i değişken, istikrarsız, her güne başka bir yenilikle giren, varsayımların ve teorilerin peşinden koşturma ve onlarla atbaşı gitmesini sağlamaya çalışma girişimidir. Bu üç anlamın hiçbiri, daha önce belirttiğimiz gibi, Kur'an-ı Kerim'in kutsallığı ve saygınlığı ile bağdaşmadığı gibi ayrıca birer bilimsel metot hatası içerirler, fakat bu demek değildir ki, Kur'an'ı anlarken pozitif bilimlerin evren, hayat ve insan hakkında bulduğu teorilerden ve bilimsel gerçeklerden yararlanmayacağız, asla, yaptığımız açıklamalardan kastettiğimiz şey bu değildir, çünkü Yüce Allah şöyle bulunuyor, Kur'an'ın gerçek olduğu onlar tarafından anlaşılıncaya kadar varlığımızın belgelerini, ayetlerimizi onlara hem dış dünyada ve hem de kendi iç alemlerinde göstereceğiz. Fussilet Suresi 53 Pozitif bilimlerin keşfettiği gerek dış dünya ve gerekse insanın kendisi ile ilgili ilahi gerçekler hakkında sürekli olarak kafa yormamız, pozitif bilimin buluşları aracılığı ile Kur'an-ı Kerim'in anlattıkları konusundaki ufkumuzun sınırlarını genişletmemiz bu ayetteki işaretin bir gereğidir. Fakat Kur'an ayetlerinin nihai ve mutlak gerçeklerini, pozitif bilimlerin nihai ve kesin olmayan bulgularına bağlamadan bu işi nasıl yapacağız, burada bir örnek vermek yararlı olur. Mesela Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. O ki, her şeyi yarattı ve belirli bir ölçüye göre düzenledi. Furkan Suresi 2 bu ayeti okuduktan sonra bir de pozitif bilimin bulgularına bakınca şu evrene bir takım hassas dengelerin ve hemen dikkatimizi çeken bir uyumun egemen olduğunu görüyoruz. Mesela içinde yaşadığımız yer küreyi göz önüne aldığımızda kendi iç yapısı, Güneş ve Ay ile arasındaki mesafe, yine bu ikisine nazaran büyüklüğü, kendi ekseniyle ekvator çizgisi arasındaki eğimi ve nihayet dış yüzeyinin oluşum biçimi ile ve daha bir binlerce özelliği sayesinde yerküremiz, hayat olayının doğuşuna ve uyumlu sürekliliğine elverişli olmaktadır. Bu özelliklerden hiçbiri, değişmeye elverişli geçici bir kural ya da amaçsız bir tesadüf değildir. İşte bu düşünceler az önce okuduğumuz, o ki, her şeyi yarattı ve belirli bir ölçüye göre düzenledi. Ayetinin anlamını daha geniş biçimde anlamamıza, bu anlamın zihnimizde daha derin bir biçimde yer etmesine yararlı olurlar, buna göre, Kur'an ayetlerinin anlamını genişletip derinleştirmeye yarayan bu tür düşünceleri irdelemenin hiçbir sakıncası yoktur. Bu irdeleme ve pozitif bilimlerden yararlanma biçimi hem caizdir, hem de aranan bir şeydir, fakat bu konuda ne caiz ve ne de bilimsel bakımdan doğru olmayan tutumu, şu örneklerle göstermeye çalışalım. Kur'an-ı Kerim, insanın süzme çamurdan yaratıldığım, söylüyor, Müminun Suresi, 112, buna karşın bir de a, re, Vuvallas ile 100. Darwin tarafından geliştirilen evrim teorisi ile karşılaşıyoruz. Bu teoriye göre hayat tek hücreden başlamış, bu hücre suda oluşmuş ve bu hücrenin gelişiminin en son aşamasında insan meydana gelmiş. Bu teoriyi okuduktan sonra Kur'an-ı Kerim'in yukarıdaki nasını elimize alıyoruz alıyor ve bu teorinin peşinden koşarak, Kur'an-ı Kerim de bunu demek istiyor, diyoruz. Hayır, işte bu olmaz, her şeyden önce bu teori nihai değildir, çünkü bir yüzyıldan daha kısa bir süre içinde neredeyse kökten değiştiğini söyletecek çapta büyük değişikliklere uğradı, özellikle her canlı türünün özelliklerini koruyarak onun başka türlere dönüşmesine karşı duran genler ile ilgili bilimsel gerçekler açıklandığında neredeyse geçersiz sayılmasına yol açacak derecede yetersiz olduğu belirlendi. Bu teori yarın da başka açılardan yetersiz görülmeye, hatta geçersiz sayılmaya açıktır. Oysa Kur'an'ın dile getirdiği gerçek nihayidir ve söz konusu teori ile aynı anlama gelmesi de gerekli değildir. Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki hükmü sadece insanın meydana gelişinin aslını ortaya koyuyor, bu meydana gelişin ayrıntılı anlatımına girmiyor. Bu açıklama, onun anlatmayı amaçladığı, insanın meydana gelişinin ham desi bakımından nihayidir, o kadar, daha fazla bir şey yok. Yine Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Güneş de yörüngesinde akıyor, dönüyor, Yasin Suresi, 38. Bu ayet güneş ile ilgili nihai, değişmez bir gerçeği belirliyor, bu gerçek güneşin döndüğüdür, pozitif bilim de diyor ki, güneş, çevresinde dönen gezegenleri oranla saniyede yaklaşık 12 millik bir hızla dönüyor, ayrıca kümesinde yer aldığı galaksinin diğer yıldızları ile birlikte saniyede yaklaşık 170 mil hızla dönüyor. Fakat astronomi biliminin bu bulguları, yukarıdaki Kur'an ayetinin anlamının aynısı değildir. Astronominin bulguları bize nihai olmayan, değişmeye ve geçersiz sayılmaya açık, göreceli bir gerçek sunuyor. Oysa yukarıdaki Kur'an ayeti bize sadece güneşin döndüğünden ibaret olan nihai bir gerçeği haber vermekle yetiniyor. Bu değişmez, mutlak gerçeği, o her an değişebilir, göreceli gerçeğe asla bağlayamayız. Kur'an-ı Kerim, başka bir ayetinde de şöyle diyor. Kafirler, gökler ile yer yapışıkken onları ayırdığımızı ve bütün canlıları sudan meydana getirdiğimizi görmüyorlar mı? Enbiya Suresi, 30 bu ayeti okuduktan sonra, yerküremizin önceleri güneşin bir parçası iken sonradan ondan ayrıldığını ileri süren kozmik bir teori akla geliyor, bunun üzerine yukarıdaki ayeti hemen kapıyor ve söz konusu ilmi teorinin peşinden koşarak, işte Kur'an da bunu kastediyor, diye bağırıyoruz. Hayır, öyle değil. Kur'an-ı Kerim'in kastettiği bu değildir. Bu okuduğumuz şey nihai olmayan, değişmeye açık bir teoridir. Yer kürenin meydana gelişi konusunda kanıtlanmışlık düzeyi bunun kadar olan birkaç teori daha vardır. Oysa Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçek nihai, tek ve mutlaktır. Bu gerçek sadece yer küremizin gökten ayrıldığını belirtmekle yetiniyor ama nasıl yer kürenin kendisinden kopmuş olduğu gök acaba nedir, bu ayet bu meseleye değinmiyor, bundan dolayı bu konudaki bilimsel teorilerden herhangi birine dayanarak, bu açıklama, yukarıdaki ayetle uyumlu nihai bir gerçektir, demek doğru değildir. Bu münasebette yaptığımız bu ara açıklama yeterlidir sanırım, bu açıklama aracılığı ile Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin anlamlarını genişletip derinleştirme alanında bilimsel buluşlardan yararlanmanın sağlıklı metodunun ne olduğunu anlatmak istedik, yalnız bu yararı sağlarken Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin ne uyumluluk ve ne de onaylama anlamında belirli bir teoriye ya da belirli bir bilimsel gerçeğe bağlamamalıyız, o başka bir şey. Bu başka bir şey. Genel anlamda bir iyilik. Evlere arka taraflarından girmeniz iyiliğe uygun bir davranış değildir. İyiliğe uygun davranış kötülükten sakınarak evlere kapılarından girenlerin davranışıdır. Allah'tan korkunuz ki kurtuluşa umduğunuza eresiniz. Bu ayetin iki bölümü arasında şöyle bir ilişkinin olduğu anlaşılıyor. Ayetin birinci bölümünde hilallerin, insanlar ve Hek için zaman ölçüsü birimleri olduğu belirtilirken, ikinci bölümünde Hek ile ilgili bir cahiliye adetine işaret ediliyor. Nitekim Buhari ile Müslim'de güvenilir rivayet zincirine dayanılarak kaydedildiğine göre sahabilerden Beraye B. Be, Azib, Allah ondan razı olsun, bu konuda şunları söylüyor. Ensar, Medineli, Müslümanları Hek ibadetini yerine getirip döndüklerinde evlerine kapılarından girmezlerdi. Fakat günlerden bir gün onlardan biri Hek dönüşünde evine kapısından girdi. Ama bu hareketi yüzünden sanki kınamaya uğramış gibi oldu. Bunun üzerine evlere arka taraflarından girmeniz iyiliğe uygun bir davranış değildir. İyiliğe uygun davranış. Kötülükten sakınarak evlere kapılarından girenlerin davranışıdır, Allah'tan korkunuz ki, kurtuluşa, umduğunuza eresiniz, ayeti indi. Öte yandan Ebu Davud'un Şâbe'ye, onun da İsa'a dayanarak bildirdiğine göre berâe B. Azib'in bu açıklaması şöyledir. Ensar Müslümanları herhangi bir yolculuktan döndüklerinde erkekler eve kapı tarafından girmezlerdi, bunun üzerine bu ayet indi.